Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, İblis, Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah da o imansızları sevmez. Allah Celle Celalihu imansızları sevmez demek, onları affetmez, tevbelerini kabul etmez demektir. Nitekim küfründen ve kibirlenmesinden dolayı iblis affetmemiş ve tevbesini kabul etmemişti. Halbuki Hazreti Adem aleyhisselamı affederek tevbesini kabul buyurmuştu. Çünkü Adem aleyhisselam nefsinin suçluluğunu kabul etmiş ve nedamet duyarak kendi nefsini kötülemişti. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın istediği şey her ne kadar gerçekte günah değilse de görünürde günah suretindedir. Bunun için Hazreti Havva ve o beraberce şöyle dediler: Ey Rabbimiz, Kendimize yasak ettik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen, zarara uğrayanlardan olacağız. Hazreti Adem Aleyhisselam pişman oldu. Süratle tevbe ederek, Rabbinin affını istedi. Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden, Asla ümit kesmedi. Nitekim, Rabbimiz şöyle buyurur. De ki, Ey nefslerine karşı, Hadden aşırı hareket edenler, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, Bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, Çok bağışlayıcı, Çok esirgeyicidir. Halbuki İblis, kendi nefsinin suçluluğunu asla kabul etmedi. Nedamet duymadı ve nefsini tekdir etmedi. Hızla tevbe edip, Allah'ın affını talep etme yoluna gitmedi. Tersine, Allah'ın rahmetinden ümidini kesti, kibirlendi. Kim ki, iblis gibi hareket ederse, onun tevbesi kabul edilmez. Kim de, Hazreti Adem Aleyhisselam gibi hareket ederse Allah Celle Celaluhu onun tövbesini kabul eder. Çünkü nefsin şehvi, heva ve hevesinden ileri gelen her günahın affedilmesi umulur. Kibir ve azametten ileri gelen bir günahın affedilmesi ise umulmaz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın günahı nefsin şehvi arzusundandı. İblis'in günahı ise kibir ve azamettendi. Bir gün iblis Hz. Musa aleyhisselama gelir ve der ki, Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni has kullarından yaptı. Hazreti Musa aleyhisselam şöyle der, Evet, ne murad ediyorsun? Sen kimsin? İblis der ki, ey Musa, Rabbine mahlukatından birisi tevbe etmek istiyor diye söyle. İblisin bu sözleri üzerine, Allah Celle Celaluhu vahiy yoluyla Hazreti Musa aleyhisselama şöyle bildirdi. Ey Musa! Sana gelen o yaratığa çağrısına icabet ettiğimi, Hazreti Adem aleyhisselamın kabrine secde etmesini, secde ettiği takdirde teybesini kabul ederek kendisini affedeceğimi söyle. Hazreti Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun bu vahyini iblise bildirir. Ancak iblis öfkelenir ve şunları söyler: "Ey Musa, ben cennette onun dirisine secde etmedim. Şimdi ölüsüne mi secde edeceğim?" Bir gün iblis dedi ki: "Ey Rab, Adem'in yüzünden beni cennetten kovdun. Ben ancak senin musallat kılmanla ona tasallut edebilirim." Allah Celle Celaluhu buyurdu: "Sen Adem oğulları üzerine musallatsın." İblis dedi ki, daha fazla sını ver. Allah celle Celalihu buyurdu. Ademin doğan her bir çocuğuna karşılık senin de bir çocuğun olacak. İblis dedi ki, daha fazla sını ver. Allah celle Celalihu buyurdu. Kalplerine vesvese verebileceksin. İblis dedi ki, daha fazla sını ver. Allah celle Celalihu buyurdu. Bütün yardımcılarınla oğullarının üzerine saldırıp, haram kazanç ve haram harcama yapmaları, batıl ve hurafe inançlara meyletmeleri, kötü amellerde bulunmaları ve uzun emeller peşinde koşarak, tevbeyi terk etmeleri için vesveselerde bulunabileceksin. Allah Celle Celaluhu'nun, iblise, şunu, şunu yapabileceksin buyurması, tehdit yoluyladır. Yani, yap bakalım istediğini sonra göreceksin kabelinden. Nitekim, ayetlerimiz hakkında sapıklığa düşenler, şüphesiz bize gizli kalmazlar. O halde, ateşin içine atılacak olan mı hayırlıdır, yoksa, kıyamet günü, korkusuzca gelecek olan mı? Siz, dilediğinizi işleyin. Çünkü o, ne yaparsanız hakkıyla görendir. Mealindeki ayetin, siz, ''Dilediğinizi işleyin'' cümlesini teşkil eden parçası da bu kabildendir. Bundan sonra Hazreti Adem aleyhisselam da şöyle dedi, ''Ey Rabbim! İblisi benim üzerime musallat ettin. Ben onun vesveselerinden kendimi ancak senin yardımınla koruyabilirim.'' Allah Celle Celaluhu buyurdu, ''Her doğan çocuğuna bir muhafız melek tevkil edeceğim.'' Hazreti Adem Aleyhisselam daha fazlasını istedi. Allah Celle Celaluhu "Bire 10 sevap vereceğim." buyurdu. Hazreti Adem Aleyhisselam daha fazlasını istedi. Allah Celle Celaluhu "Canları tenlerinde bulundukça tebelerini kabul edeceğim." dedi. Hazreti Adem Aleyhisselam daha fazlasını istedi. Allah Celle Celaluhu "Onları affedeceğim." dedi. Hazreti Adem aleyhisselam: "Ya Rabb'i, kafi." dedi. Bu sırada İblis tekrar şöyle dedi: "Adem oğullarına peygamberler gönderdin, kitaplar indirdin. Hani benim peygamberlerim." Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: Kahinler, İblis dedi ki: "Kitaplarım nedir?" Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: "Dövme yapma." İblis dedi ki: "Hadisim nedir?" Allah Celle Celalihu şöyle buyurdu. Yalan. İblis dedi ki: Kur'anım nedir? Allah Celle Celalihu şöyle buyurdu. Şiir. İblis dedi ki: Müezzinim nedir? Allah Celle Celalihu şöyle buyurdu. Çalgı. İblis dedi ki: Mescidim neresi? Allah Celle Celalihu şöyle buyurdu. Sokaklar. İblis dedi ki: Evim neresi? Allah Celle Celalihu şöyle buyurdu. Hamamlar. İblis dedi ki: Yiyeceğim nedir? Allah Celle Celalihu şöyle buyurdu. Besmelesiz kesilen ve hazırlanan yiyecekler. İblis dedi ki: İçeceklerim nelerdir? Allah Celle Celalihu şöyle buyurdu. Sarhoş edici şeyler. İblis dedi ki: Tuzaklarım nelerdir? Allah Celle Celalihu şöyle buyurdu. Kadınlar